Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Gelmez gelmez dediler ne oldu? Ne oldu bahar geldi işte tepemizde güneş Aşağıda 20 derecelik hava sıcaklığı daha ne isteriz? Daha ne isteriz Vallahi işte bahar geldi de benim neyime geldi bahar hasta beni, mısın? beni böyle havalar mahvetti işte işte Hastalık arifesi ses tonu bu Fahir Hayır vallaha Oktay'la yer değiştirseniz bir beca iş yapsanız. Ya maalesef onu konuştuktan. Yani tane yavrum var benim ya. <gülüyor> ne yapacaksın? Peki, şey <gülüyor> olarak stüdyo olarak mı? Ha, adama bak ya beni stüdyo dışına itmeye çalışıyor. Eee böyledir fahir. Ve Kimi, yavrularını ön plana sürüyor. kimin tarafında oturacağını netleştireceksin oturmadan önce. Aslında insanı yani şu anda yaptığım hareket pek çok dinleyicimize de bir örnek olsun. Dostlarınızda ilk önce sağlık arayınız. <gülüyor> Vefa efendim dostluk yardımseverlik falan, <gülüyor> falan filan hep gelip geçici şeyler <gülüyor> ama sağlık öyle mi ya? <gülüyor> Sağlıklı dost kadar güzel bir şey var mı Ve ya? Ve dostlarınızı kötü günde değil iyi günde bakınız gerçek dost iyi günde belli olur hocam Doğru. yetişemiyorum yazamıyorum hepsini birden lütfen çok hızlı Hı. şey yapıyorsunuz yani bur buradaki örnekten o anlaşılmıyor tabi ama gerçek dost iyi günde belli olur bir şey daha var Buyurun. bu arada onu da söyleyeyim ee, bir müjde kapalı yerde güneş gözlüğüyle oturmak yavanlıktan çıkarıldı Bakanlar kuruldu tarafından. Ha ne kadar güzel. Ben de bunu sormak için sıra oraya gelemedi çünkü hemen sağlık konusu açılınca sebebi şeyinca. Dün gece açıkla... ben de internette yani Twitter'da gördüm. Ha. Sonra baktım internette e, yasa çıkmış. Artık kapalı yerde güneş gözüyle durmak yavan bir şey değilmiş. Ha. Allah Allah ya. Bakanlar kurulu kararıymış. Kesin miymiş? Kesin kesin. Bugün mü başlamış? Yavallıktan çıktı. Havalı olması için tabi tabi havalı olması için uğraşılıyor Avrupa Birliği'ne uyum kapsamında. Hayırlısı olsun Ege Kavcuma belliğinde de çok şey gördüğümüz bir şey değil ya Bu galiba öncü ülke olarak Türkiye galiba Herhalde Biraz da Avrupa bize örnek alsın e, Pilot ülke işte. olarak bizi seçmişler Oktay sen de tak ya O zaman ben de takacağım diye Arabadan gideceğim gözlüğümü alacağım ben de <gülüyor> Çıkar şunu ya gözünden Görmeyince anlamıyorum ben senin mimiklerinden hiçbir şey anlaşılmıyor. Ne mimik yapıyorum ben ya sabah? Ne mimik yaptım abi? Sabah. Normalde hep öğleden sonra bir <gülüyor> zaten yer. iki tane zaten lafım 10, var. on gibi başlar bunun mimik saati gelir. Buyurun efendim ne olmuş ne bitmiş diyeceğim. Bunu da artık mimiksiz söylesem Buyur, mi siz ne yapacaksınız? Buyursunlar efendim. Evet. Ay, buyursunlar efendim neler olmuş ne? efendim demiş. deme noktasına getirdiniz beni buyurun buyurduk vallahi. Dün mini mini yavrularımız oturdu mu ya ben takip edemedim. Oturdu oturdu. Koltuklara. Oturdu. Hatta başbakanın koltuğuna oturan minik kızımız. Hüngür hüngür ağlamış diye. Onu gördüm al... heyecandan ağladı diye. Hüngür hüngür iki göz iki çeşme. Heyecan tabii. Ee, İrem Hanım. İrem Koca Kalay. Beşinci sınıf öğrencisiymiş. Niye ağlamış? Valla heyecan edememiş. patlaması galiba. Halil de mi? ne zaman böyle bir okulda müsamere falan olsun. Dün yine aynı şey oldu. He. Sahnede neşeli falan filan. Sonra bir ağlamaya başlıyor. O Hakikaten bir küçük kalp için fazla büyük bir heyecan, alkışma. Alkış. Yani o gerilimden dolayı değil mi? Tabii canım o şey şimdi o kızcağızı düşünün, karşısında bin tane gazeteci. Aslında bundan birkaç sene önceydi değil mi o bıyıklı adamın oturduğu? sene önce 42 yaşında. <gülüyor> o adamın oturduğu o zaten emekli ayrıldı. 2 3, 2 3 sene önceydi değil mi? mesela o zaman herkes yadırgamıştı bizde dahil. Yani ne oluyor ya? Ne bu Bülent yerine meclis, meclis, başkanlığı, meclis başkanlığı koltuğuna oturmuştu, koltuğuna oturmuştu. oturmuştu. Mez, Emeklilerin çok, sıkıntılarını anlatmıştı çok doğru. <gülüyor> emekli maaşımızı alamıyoruz diye. Çok doğruymuş yani alle hani, ee, biraz bu, doğru aslında mini mini kardeşlerimizi bu şekilde Yapamadı yıpratacağımıza şey. bıyıkları terlesin bir adam getirelim daha daha şeyler... ehven doğru yani söylüyorsun yani seni düşün böyle oturtmuşlar başbakanın koltuğunda. Türkiye'de ne kadar gazete varsa hepsinin fotoğrafçısı şak şak şak şak şak fotoğraf çekiyor canım, yanında ki... başbakan e, Fahri hadi bakan bir imza at. <gülüyor> bütün esprilerine gülmek zorundasın. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra <gülüyor> Falan diyor gülüyorsun olsa gülerken şakır şakır fişekler patlıyor ay güzel mi çıktım çirkin mi çıktı onun stres seni bitir ama bu yaşta bir sigara yakarsın abi ya falan dersin küçük küçük kız sigara mı? Valla işi sigaraya bağlı diye küçücük kız diyorsun, sigara içmediği, hiç, için, hiç <gülüyor> sigara içmediği için, için ağlamak zorunda kaldı. Hiç yani, anlamamışsın. Kız orada çünkü biraz şey oldu, şey şey, yani Bir sigara verin demiş. yok demişler. burası olmuyor falan filan. Ondan sinirleri bozulup orada ağlamaya başlamış. Ya bir de en büyük şey yani kız orada yanlış bir laf ederim, sürece zarar veririm, bağırırlar bana korkusu da var. Tabii kızı ilk başta zaten öyle uyardıkları için çünkü bir konuşma falan hazırlamış. Ama yani, Sürece zarar verir. Terör var. merör bir şeyler falan diyecekmiş. Sürece zarar verir falan filan diye hemen onu şey yapınca bütün konuşma tam şimdi mahvoldu diyerek onun stresiyle Vallahi sabah sabah ettiler. Bilmiyorum ben başka da çocuk görmedim zaten ya. Televizyonda bakın. Şey bir... olabilir. Sadece Başbakanlık koltuğuna oturulacak diye Bakanlar Kurulu kararı çıkmış olabilir. Çünkü çığırından çıkıyor. Çırından çıkıyor abi. Ondan sonra herkes Her makama bir çocuk. Çocuk. Normalde bir de Başbakanlık makamı oturulan makam değil değil mi? Bir Bakanlar Kurulu fotoğrafı vermek için oturuluyor makama. Çocuk Başbakan oradan öyle bir koşturan birisi. Da. Yani zaten Başbakan İstanbul'dan genelde yani o bu, ofis bu, bu. nerede mi diyorsun Hayır, ofis hiç kullanılmıyor yani. Öyle bir şey yok. Ha. Yani bu koltuğu 23 Nisan'da görüyoruz. Bir de hani bu bugün Bakanlar Kurulu toplantısı yapıldı diye haberlerde görüyoruz ya. Bakanlar Kurulu toplantısında da toplantı salonunda zaten. <gülüyor> ha orası da Başbakanlık koltuğu değil değil mi? O oturduğu yer Başbakanlıkta başbakanlık bir şeydir de. Yani o, o odaya koltuğu, sığmazlar tabii. O yani en başta bakanlığı. oturuyor ya başbakan. Ben o koltuğu başbakanlık koltuğu zannediyorum. Böyle şey üst düzey e, diplomatik bir ziyarette başbakanlık. Onda da Dolmabahçe'deki başbakanlık. Ofis kullanılıyor daha çok zaten. Hı -hı. Bir de şey de var yani şimdi herkesin koltuğunda çocuk oturunca olmuyor. Ben hep hatırlıyorum gazetelerde mesela başbakanın koltuğunda bir çocuk oturuyor. İlk iş olarak mahallesine su bağlatıyor. Ama onu yapmak için arayacak belediye, Belediyede de çocuk hmm. oturmuş. Ne ya, anlıyorsun diyor. O da belediyeden su işlerine birisi sadece Orada başkası çocuk oturmuş. Yani şey, Bilmiyorum ki ben şeyim, Benim imza yetkim yok. Ne yapabilirim ben. İşte orada. Ee, o yüzden bir tane şey olması lazım. Orada icraatı bilen yani planlı gitmiş olan çocuk hemen alt birimleri arıyor. Yani belediye başkanı değil de mesela ilgili birimi arıyor. İlgili yani birimin müdürünü arıyor ama oralarda işte. Orada, Cafer Bey'i bana çağırın diyor. O Cafer Bey'in yok ya öyle bir şey. Canfer Bey de otursun ya Onlar da kendi... kendi çocuğuna en fazla oturur, oturur O da yanında şey yapar <gülüyor> O zaten 23 Nisan değil her zaman gelir Kendi çocuğu oturur Tabii o Oral ki. etini içer Domatesli tostunu yani yani kaşarlı <gülüyor> <O kadar gülüyor> Onlar başka çocuğu. Olaylar olaylar Ay Meyvelerin zaman... sahayım Vitaminler içinde Ben dün 23 Nisan içindikleri seyretmiş birisi olarak Meyve rondları falan filan Sen biraz, biraz sinir mi ya ben yani sinir mu şey, Ege onu söylese? Böyle bir canım, sıkılıyor musun? Vallahi şeydir bizim okuldaki çok hızlı disco mantığıyla tıkır tıkır herkes kendi çocuğunu izledi. Daha fazlasını izlemeden fotoğraflarını çektikten sonra uzaklaştı. Yani ben biraz şeyi fark ettim Ege. Meyve ile ilgili olduğu için orontu sen bu kadar sinir oldun. Mesela bir etle ilgili olsa. Yani... <gülüyor> ben de onu düşündüm sabah. Hatta <gülüyor> arabada Ali'ne onu yaptım. Bonfilenin hasıya. Kilom 49 lira. Falan diye böyle maniler maneler yazıyorsun. <gülüyor> i̇şte, i̇şte mesela öyle olsa hiç sıkılmam veya neşve içinde anlatırdın. Bütün tütünlüğe, gün anlatırdın. Tütünle gelince beni bütün alınız. Şu Neyim an, ben? Antrikot. <gülüyor> şu anda öyle bir şey olmamış sana. Ben bak bize röntgen yapıyor adam fay görüyor musun? Yani adam yani bir de olduğunu düşün. Bütün gün anlatırdı ya. Dün dün itibaren bugün de devam ediyordu o anlatış. Biraz o elmadan neden falan o çilekten bahsettiği için sen sıkıldın. Bir de bir yaptın. şey daha fark ettim. Yani 2013 yılındayız. Barış Manço dışında böyle özel günlerde çocukların söyleyebileceği şarkı yazan evet, bir yıldızımız. Yok. Yani yıldız olmasına gerek yok. Bir müzisyenimiz olmamış hiç. E, hala yok. Ne Ar kadar acı. Çok acık. Biraz. Ne söyledi çocuklar yine? Bugün bayramı söylediler. Ne güzel. Arkadaşım eşiği söylediler. Ne güzel. Hiç böyle bir şey yok yani bir yap ya otur, otur bir de yine ol, yine bir ya. Işte. erkekler de var kadınlar da var kim söyler sarakabıdayı yapacaksa o çocuklar öyle okumaya başlayacaklar <gülüyor> <gülüyor> elmayı yedim çok güzel vitamin antrikotun kilosu 38 tamam o biraz şey tamam, bir, Şimdi sevimli bir adam düşün sevimli güzel bir kız düşün bir pop müzik dünyasına giriyor bazen anlarsın ya olmayacağını He. Ya sen mesela tamam, Hamdi Yener'in hani... veya Demet Akıllı'nın rakibi olamayacaksın. O zaman hiç uğraşma aşklı meşkli şarkılarla. Yaz arada elmalı armutlu şarkılar. Bir numarası olursun çocukların. Ne güzel olur. Biz de adam gibi şarkı dinletmiş oluruz çocuklara. Olmaz. Buradan, Olmaz ya. Buradan Olmaz bütün şeycileri sesleniyorsun ama Haybe'ye de sesleniyor olabilirsin. Şey, Amerika'da Wiggles diye bir grup var. bunda işte... Hı. Patatesimi de yedim, armudumu da ihmal etmem falan diye şarkılar söyleyen 5 kişilik bir adam ama 5 kişilik bir grup Bon Jovi'den daha çok konser verip daha çok para kazanıyorlar taraftan. Yani ne varsa çocuklarda adamın gözü çocukların. Gururu, Tabii ticari şeyi gözünü diktiği yere bak yani. incinmesini şey yap. Yani ben ne en Marmut olacaktım armut şarkısı söylüyorum demeyi şey yaptıktan sonra ondan sonra paracıklarım. Istememez. İstersen Gururun soru. Gururunu incilsin ya zaten. E niye bildin? Böyle... Orada Bon Jovi çıkıyor. İşte genç adam sende işte falan. şöyle kızlar falan. Senin karşısında, karşısında sümüklü çocuklar. 7 yaşında sümüklü çocuklar. Yani sümüklü de demeyeyim. Siliyordur anneleri Hayır, falan. Hayır. Almut değil. Heyecandan. Heyecandan yani. tabii heyecan. Yani canım o Bon Jovi. Hatta şöyle söyleyeyim. Orada duran Bon Jovi. <gülüyor> burada duran. O işte o şarkıyı yapan adam. Bunlar birbirine farklı adam ya. Yani. Ama şey kazandıkları paracıklara şey bak. Oktay kardeşim gitar çalıyorum. Ben de gitar çalıyorum. Ben de şarkı söylüyorum. Ama işte böyle bir kulvar var. Yapsınlar bir o, Kayahan yaptı. O senin kulvar diyen dillerini yerler Ege o kulvar de bir daha de. Bize kulvar, <gülüyor> kulvar. de. Kulvar. <gülüyor> böyle bir kulvar var. Ne kadar? <gülüyor> kulvar. Ağzı da kulvar demeye yatkınmış. Mübarek. Evet. Kayahan yaptı da işte olmadı ya. Olmadı ya. Olmadı. Kayahan da vazgeçti. Atın beni denizlere demek zorunda kaldı ya. Yani. Evet. En son. E Atın beni denizlere de çocuk şarkısı gibi geliyor bana ya. Hayır canım şimdi onun var bir sen, aslan sen çıkamam, miyav dedi. Çıkamam. Minik fare kükredi. Fareden korktu. O mesela o. Ama o yani hakkını da yemeyelim. Onun uzay gemisinde çok şarkısı vardı. Cumartesiden tamam, cumartesi olan. Evet. Şimdi onun için bir şey hatırlamıyordur. Yak şimdi koca koca bu adamlar. Yani ne, ama, aman, ama o bıyıklı adamların bugün Kayhan şarkılarına böyle hemen ısınmasının bir sebebi de o. Bizim mükesi bir aşk hikayesi. Doğru. Birinci yani adım bizim, program, şey bizim programımız nasıl hatırlanmayınca biz bir huzurlu oluyoruz Fahir. Ben Kaya'nın o programları ve genel şarkıları hatırlanmayınca da öyle bir huzur doluyorum. Yani o yüzden yani hatırlanmasın zaten. Ya bence de hatırlam. Ben çünkü Kayan'ı o parlak giysiler içinde görmek nedense dünyam şey yapmıyor. Ben orada o projede bir hata vardı. Uzaya parlak yokunmadık. kıyafetli bir adam ve çocukları gönderiyoruz. Ne, ne tip bir araştırma için yani? Ya o şey gibi bir şeydi aslında. İşte hani. Türkiye'de ilk uzay gemisi gitse... Kayahan ve yanında çocuklar mı götürülür yoksa konusunda uzman bilim adamları falan filan Ama mi? o sonrasında ilk gönderilen ekip de değil. İlk değildi. gönderilen uzay. İlk ilk gönderilen kayan. ekip değildi o. Yazık Sonradan ilk hatta İlk olarak Kayahan mı gönderildi? Annesi de olabilir yani. Bunda şimdi hani maymun Ama Kayahan'ın da falan. o dönem gençlik zamanı yazık. yazık ben maymunda sevimlilik. Kayahan'ı gönderen gitar ya. gitar sanatçısının adı nedir diye yarışmada 30 Hırist sene önce bildi şey. neydi gencecik zamanı Kayahan'ın o zamanlar. Değil mi? Yani. Tabii. Yani. Yani, <gülüyor> yani bak bilim insanları birbirine girmiş ya. Hadi canım. Vallahi bilmiyorum Hiç bu. vallahi. Sen de e, artık ilgimi yok. X bozonu biraz bulundu diye, demişlerdi ya. Artık kesin bulundu falan demişlerdi. Şimdi, Esas şimdi başlıyor. <gülüyor> Higgs bozonuna adını veren e, Peter Higgs'in Higgs, evet. rol çalmasına diğer fizikçiler <gülüyor> bozuldu ve e, tamamen bilim insanları birbirine girdi. Yani işte... Taşlı sobalı kavga mı? Yak. Yani karşıt görüşlü bilim ol. adamları mı? Karşıt görüşlü bilim adamları. Karşıt görüşlü çatıştı. bilim adamları birbiriyle çatıştılar. Çok özür dilerim de Higgs beyefendisi bu teoriyi Higgs bulmasaydı sende... işte, Higgs beyefendisindenmez. Madem sen Peter Bey işte Peter efendi ile Peter efendi ile Higgs, Higgs efendi. Bay Higgs. Bu teoriyi ortaya atmasaydı o tünellerde ne çalışacaklardı? Onlar bowling mi oynayacaklardı? İlk önce bir hakkını verin adamı ya. Efendim biz işte orayı kurduk da çarpıştıran biziz. E sen, ne, zaten sen çarpıştıracağını sana Dur, hiç söyledi. Söyle Dur sinirlenme bir ya. Bir sakin ol. Bu adam da bir garip olmuş. Ne yaptı bu? Meyve bu... rontu kötü etkilemiş ya. Sürekli daha... Evliyayla haksızlık. Dönüyor dolaşıyor. Yapılmış. Antrikotu da 38'den deyip duruyor. Başka bir şey demiyor. Ben 3'tür antrikotun fiyatını refresh ettim yani. <gülüyor> Yok Peter. de beraber aynı kuramı ortaya atan bu kütle. Hani parçacığın. Evet, bir şeyden Neden geçti kütlesi kütle var acaba diye Aha. böyle bir e, soruyu. Ne aynı yıllarda başka bilim insanları da sormuş. Kime? <gülüyor> ha, ortaya Lafımı ortaya söylüyorum. Evet. En az 4-5 bilim insanı da sormuş. Niye, onların niye ismi aranmıyor, anılmıyor falan diye böyle bir şey olmuş. <gülüyor> Yeterince sormamışlardır demek ki üstüne düşmüş. Adam buna ismini verecek kadar şey yapmış. Bu niye eğilmiş? Canım bir kızı 10 kişi ister bir kişi alır. Yani bunların bunlarınki de laf bundan yani sonra o... bilim adamlarına atasözleriyle Sen cevap vereceğim. Sen de deseydin Muammer Bozon'u deseydin Cengiz Bozon'u deseydin adam kendisi evet. ya abi Bozon'a ismimiz vermeyelim falan. Yarın öbür gün daha büyük bir icadımız olur ona veririz. Ona veririz tabii. Evet, yani evet. Her şeyde risk. veremezsin. Riks var yani bu işte. Grup, grup olmuşlar ya. Grup olmuş bilim insanları. Bunlar ama diyor. bilim insanları. O dek, o zaman... Orada bir şeyin e, senin olduğu yerde bir Dex varmış. <gülüyor> o Dex'e oturmuşlar. Ondan sonra böyle ellerini vurmuşlar. Rix alıyor muyuz? Rix alıyor muyuz diye bağırmışlar. Ee, sevgili izler Rix burada neydi? Rix diyerek Dex ihtimalini doğurmaktı. Bir Rix aldım ve... Dex'e katlandım. katlandım. Dex'e what is Rix <gülüyor> diye yazmışlar. Kazımışlar. <gülüyor> Hayır öyle o yüzden sön e, biraz şu aralar karışık. karışık yani bilim insanları bölünmüş bir de şey konusunda değil bilim konusunda değil tamamen magazinel yani Şey diye de yazsınlar meyve veren ağaç taşlarınız boş versene onları 14 kere meyve Bertan <gülüyor> Peter Hicks'in açıklaması var Nobel alan açıklaması önce bir eleştiriye bakarım, bakarım eleştirimi diye sonra eleştirene bakarım adam mı diye Yalnız Peter Hicks gerçekten şeyde e, geçen sene miydi? Ondan önceki sene miydi? Yani adam şey gibi karşılandı ya senle gelirken. Rock, Mick Jagger gibi girdi Aynen öyle yani. Böyle bir rockstar gibi karşılandı. Aynen abi. Ama şu da var. Onun da sıkıntıları var. Hicks Bozonu diye isim koydu. Bazı diyor ona Tanrı Parçacı. Yani bu, Hicks Bozonu Tanrı Parçacı. Şimdi Tanrı Parçacı da Hicks Bozonu'ndan daha etkili, daha yani. akılda kalıcı bir isim. Onun da mücadelesi var. Allah'ın Parçacık dedi ya bu adam zaten buna. Hicks Bozonu demedi ki. Nerede bu Allah'ın cezası parçacık bir diye aradığını okuduk. Bir o geldi. Yani. Ama o, o şekilde gelmiş yani. İyi ki yani Türk değil. Yoksa Allah'ın cezası parçacık <gülüyor> diye. Olmazdı bundan. Onay mıydı? Ne kadardı? Ne onay mıydı? Cezası onay. mı? Ha, cezası. Küfürün mü? Ha, o, ha, o retweet deyince mi onaydı? <gülüyor> retweet deyince. Onun başka bir ismi olurdu yani. Evet canım. Kısaltılmış <gülüyor> da var. Falan... Ne? Nerede bu? Bunun parçacığı falan gibi. <gülüyor> Onu da bu. kısaca yazarlardı böyle. <gülüyor> AK. Ya Mertçüğü öyle bir gazete vardı K. ya neydi? Açık Mert korkusuz bu. Açık Mert korkusuz, <gülüyor> korkusuz. gazete. Parçacık. Parçacık. Parçacık. Evet parçacık parçacık diye diye yedik bitirdik be. Vallahi yedik bitirdik yayıncılığı. Yayıncılık bu diye sevgiye dinleyiciler. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Sevediniz mi şimdi bu şarkıyı ya aa, aa. Ha, Yani sevdik de Hayır. o kadar biraz sevdik Hayır 4 seconds to mars Ya bu uzaktan bu, kötü Twitter'dan duyuluyor Twitter'dan radyo olarak flörtleşiyoruz bu adamlarla Çar, Çalıyoruz şarkınızı hey hey hey falan filan diyor Hayır uzaktan kötü duyuluyor abi <gülüyor> Evet stüdyoya gelince çok güzeldi Radyodan nasıl duyuluyor acaba yani, Bunlar tabi şey ya 10 bin kişi başvurmuş bu arada 4 seconds to mars deyince Aklıma geldi onu da söyleyeyim dedim yani Kim başvurmuş 10 bin kişi ya Nereye başvurmuş İşte bu Mars'a gidecek ekip falan aranıyor ya Dönüşü olmayan yolculuk diye bugün e, gazetelerde var Ahmet Çakar'la mı çıkılıyormuş <gülüyor> Herhalde <gülüyor> <gülüyor> Birazcık öyle bir şey var Dur bir bulayım ben onu size bir vereyim de ben <gülüyor> Dönüşü olmayan yolculuğa Kaç kişi başvurmuş kimler kimler O nereye başvurmuş? başvuruluyor ya bir yere mi başvuruluyor O para vermen gerekmiyor mu orada Yok Bayağı ya böyle Mars yolculuğu şey. için e, şey lazım ya bir gönüllülük esastır diye bir şey var orada. İki tane proje hmm. vardı benim hatırladığım bir tanesi Mars ortamı yaratıp dünyada bir takım insanları gömeceklerdi bir yere. O başladı mı? Ya işte yok bu şey. Oldu oldu kapsülün içine diyorsun değil mi? Ha -ha. Oldu canım. Oldu o gömdüler. İki sene iki, sene, iki buçuk sene denen o. Bir grup adam takılıyor mu hala yok, yoksa çıktılar canım. mı? canım çıktılar. Allah belalı Çık. var versin diye. <gülüyor> Rusya da galiba oldu şu şey. Pro, Projenin hevesi kaçtıktan sonra ikinci haftada şey olmuş bunlara ha bre kuru fasulye pilav gelmeye başladı orada telef olanlar falan da oldu yani telef telefonlanırken, <gülüyor> derken yani arada projeyi bırakan ben çıkmak istiyorum bunu ya falan diyenler de oldu yani de arada ama 3-5 kişi şey olmuş bu 10.000 bin kişi ne şu şey ya Mars One şirketi var ya Hollanda'da ee, Mars'ta hedef 2023 yani onların da projesi böyle 2023'te Mars'ta kurmayı planladığı koloni için Astronot aramaya başlamıştı. 18 yaşından büyük herkes Mars'ta yaşamak için başvuruda bulunabilecekti. Başvuranlar için önemli bir koşul vardı. Seçilenler bir daha asla dünyaya dönmeyecekti. Ee, şirket 3 ayda 10 bin başvuru aldıklarını açıkladı şu dakikaya kadar. Dün itibariyle. Onu demişler bir daha tekrar güncelleyelim. Tek bir ailedir o. 10 bin kişilik tek Hı -hı. bir aile mi? Biz kalabalık ve mutlu bir haldeyiz. Yer. Emir Dağ, nasıl, Emir Dağlar komple, mesela Belçika'ya gidiyorlar ya. <gülüyor> ha, yani i̇şte yozgatlar mesela atıyorum Hanover'de, mesela orada öyle bir bir şey Hollanda'dan bir şey kasaba tamamen ha. komple. Oradan bir kasaba komple, şeye gidelim Mars'a gidelim diye gidiyorlar. Bence doğrusu da o. Hep beraber gidiyoruz. Yani değil mi? Mars'ta böyle bir yerleşik bir sistemle gitmek lazım. Bence de o. Aynı anda gitsinler yalnız. Aynı anda gidecekler işte nokta. Çünkü biraz birbirlerine sahip çıkması ben, lazım. O bir kişi de. aynı anda nasıl gönderiyor nokta? Gönderiyor diye oto, konuşturuldu beni oto, gönderiyor. Otobüs otobüslü yani. Gelince şey, otobüs. Yani ben biliyorum Emirdağlıların yaşadığı sıkıntıları. Yani parça parça gitmiş Emirdağlılar. Belçika'da çok sıkıntı yaşadılar. Bir daha dönüş yok ne demek ya öyle şey olur mu ya? Başı Şimdi... başı in çaresine bakın diye. Ya böyle şey olur mu ya? Lütfen çok ayıptır ya. Şimdi hemşirecilik yapıyorsunuz diyecek. Suçlayacaksınız beni ama hiç ayakam yok. Emir Dağlılar da mesela kesin dönüş yapmasın da ara ara gelip gidiyorlar. Tabii canım. Memleketlerine. 6 ay. <gülüyor> Mars'ta 6 <altı gülüyor> ay Türkiye'de yaşıyor adam. Geliyorlar evlerini yaptırıyorlar burada. Sonra tekrar gidiyorlar. Ama dönüş yok Oktay. Burada dönüş yok. Bunu nasıl açıklayacaksın? Yani bence şirketin dürüstlüğü takdir edilmesi lazım. <gülüyor> Tabii ki döneceğiz <gülüyor> falan diyebilirdi. Diyebilirdi. Yani ara ara döneceğiz. Duruma göre bakacağız. Ondur iş ya? Top döneceğiz. Git koy. Top döneceğiz. Bir hafta 10 gün içinde dönmek lazım. Çok. Biraz bana umut tacirliği yapıyor gibi geldi bu Hollanda şirketi Fire. Bunu alet hmm. olmayalım lütfen. Evet, hiç şey de. Kimseyle... Ne bu? On, on bin kişi ne ya. Aileler parçalanmasın ya 10.000 kişi vallahi. Demek ki Ondan sonra, da, sonra bağırlı... iki 2,5 sene falan sürüyor yolculuk. Yolda da ödeyecekler. <gülüyor> Ondan sonra bağır olmasın. Çocuklar lesbiyenlere veriliyor diye. <gülüyor> Holland anda da öyle bir sıkıntı da ...Marslılara verildi çocuklar falan diye bağırılmasın Ondan sonra Türk çocukları ailelerinden anlıyor ...Mars'taki diye. ikinci kuşaktan ben umutluyum e, kuşak çünkü çok sıkıntı yaşayacak da <gülüyor> ikinci kuşak o değil Dağır. de ikinci kuşak esas benim de hakikaten ikinci birinci değil de. en birinci ikinci kuşak ya kaç sene oldu tedrisin üzerinden geçeli... zaman? Te tedrisin mi Tetris tetris ...ha Tetris... çok oldu be oktay. çok oldu değil mi Makky Üniversitesi'nde bir araştırma yapılmış e, göz yavaşlığı tembelliği daha doğrusu tedavisine yardımcı olduğu ortaya çıkmış tetrisi, Tetris'in mi? Tetris'i tekrar canlandı 2013 projesi olarak Tetris'i canlandırmaya çalışıyor bilim insanları anladığım kadarıyla beyin göz koordinasyonunu daha iyi sağlayan bir oyun yok demiş ben Doktor sana söyleyeyim Robert Hess. bugünkü o çok popüler oyunlar var ya şimdi. Candy Crush kendi mı? Crash. falan sweet. Buna... sweet divine ne oluyor ya <gülüyor> Hiç oynamadım ben. <gülüyor> divine. Onun Divine dişini yerim ben. Neyse ha, O kadar tamam... güzel oynuyorum ki Adam oynuyorum. mı o? Evet, adam. Hmm. Adam gibi adam kadar. Birge Sweet kazandım. <gülüyor> divine kazandım. <diye> <gülüyor> onların Mas, bütün temeli aslında bu Tetris'mişti. Valla hepsi böyle böyle bakıyorsun. Böyle patlatmalı matlatmalı. Aynı. İndirmeyelim. Aynısı ya. Aynı sistem. Kafa aynı kafa. Bu yöntem demiş Tetris oynamak demiş. İyi çalışan bir gözü kapatmaktan daha etkili demiş. Ne oluyor çalışan gözü kapatınca? Arada bir tembel gözü şey abanıyorsun. Tembel göz otomatikman ha. ne yapmak zorunda ha, kalıyor? Eşek gibi çalışmak zorunda tamam. kalıyor. Vallahi bravo Fahir ya. Ee, daha etkili demiş. Her 50 çocuktan birinde görünen bu şey, e, hastalık. Hemen demiş tetrisi vereceksin demiş ve Ver ver eline. Aslında o şeylerden daha O gri tetrisler var ya. ya <gülüyor> onlardan ara sen bulamıyorsun çok acı ya. <gülüyor> Vallahi ara sen bulamıyorsun rengi yoktu onun herhalde değil mi? Bazı <gülüyor> bazılarınız siyah sarı tuşlu olan var. 10 bin yapınca fabrikasına götürüyor musun? 10 tane veriyorlar <gülüyor> diye de bize evde edilmiş bir laf var. Hadi canım. <gülüyor> fabrikasına götürüyor. Ben bunu 10 bin tane yaptım. <gülüyor> 10 bin puan yaptım. 10 tane alabilirim. Ya ben hiç duymadım öyle bir şey ya. Yaptın mı sen 10 bin? Yok canım. Ben normal hızda tat tatlı oynuyordum. Cem Vardar süper hızda ve esas iddiası da şu. Hiçbir şeyden geri kalmadan oynayabiliyordu. Yani ben sohbete de katılırım, televizyonda seyrederim, yemek de falan gibi bir iddiası vardı. Çok çok güzel bir iddia. Ve şu anda, Am neden? Şu anda Amerika'da yaşamasının tek sebebi de o. O sen evet. zannediyorsun ki... Fabrikasına götürmek için gitti. <gülüyor> <gülüyor> Adam <Kirlikada gülüyor> döndü. <gülüyor> Oturma izni verdiler fabrikadan. <gülüyor> Zaten ne diyor uzmanlar? Bilgisayar oyunları falan bunlar tabii ki çocuklar oynayacak diyor. Önemli olan diyor bilgisayar oyunu oynamadığı zaman, internette vakit geçirmediği zaman ne yaptı? Mesela Cem var da burada örnek olmuş. Hı hı. Yani onu hayatına nasıl, <gülüyor> ne kadar güzel entegre etmiş değil Tabii mi ki. oyunu? Vallahi çok seneler önce bir örnek vatandaş, pardon davrandı. Telefonlarımız çalıyor bu arada. Telefonlarımız niye, çalıyor. Telefonlar telefonum nerede? Şey zamanında çözüyor. 10 bin yapıp da şeye götürmüşler. Fabrika senden 10 ila 10 tane yanlış numaraysa bir kişi konusuna bak. Günaydın efendim. Efendim günaydınlar. Kimle görüşüyoruz beyefendim? Ben Emrah. Emrah Bey Emrah. hoş geldiniz. Buyurun Emrah Bey. Hoş bulduk hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz? Teşekkür ederim. Emrah Bey eski tetrisçilerden misiniz? Efendim? Eski tetrisçilerden misiniz sizden? Tabii ki tabii ki. Gece bir gündüzümü otta oku hayatımı bir kenara bıraktım tetrisçiler. Hepimiz. Hepimiz gibi Emrah Bey. Evet evet çok şahane günlerdi. Yalnız. Nasıl <gülüyor> şahane? Anda... Gözlerinizi özlüyor musunuz Emrah Bey? Gözleriniz tabii canavar gibi çalışıyor mu? Canım. Efendim? Gözleriniz canavar gibi çalışıyor mu? En ufak hareketi evet. fark edecek kadar... Şey Kesinlikle hayır. Bildiğiniz e, miyopastik mat oldum sayesinde. Ne İki olduğunuz efendim? Al... Miyopastik mat bir şey oldu. olabilirsiniz. Önemli olan <gülüyor> tembel olmaması. Tembel olmasın. Ben size miyopastik mat olamazsınız demedim. Tembel olamazsınız dedim. <gülüyor> ne kadar iyi efendim. Ne kadar iyi dediniz. Pek hoş. Pek çece oldu yahu. E, ben bir şey demek istiyorum size. Buyurun. Ya, ben sizi böyle yaklaşık 12 yıldır falan dinliyorum. Hı -hı. Ondan, hatta Askerliği Ankara'da yapmıştım. O yüzden başladım sizi dinlemeye. Şu anda da İsviçre'de arıyorum sizi. Valla. Evet. Ondan Sörn'e sonra, yakın mısınız? Vardı. Emrah Bey. Efendim? Sörn'e yakın mısınız? Sörn'e yani burada küçük bir ülke olduğu için her yere en fazla bir saat veya iki saat... Otobüsle bir, bir saat uzaklıktayım diyor ya. Otobüsler... Neredesiniz yani. İsviçre'de tam olarak? Ber, Berndeyim şu anda. Berndesiniz. Bernd, Sörn, hep aynı... <gülüyor> Anladım anladığım Abi İsviçre de hakikaten kesinlikle. çok işin zaten kolayına İsviçre, kaçmış. ülkenin ismini koyarken de zaten İsveç'ten şey yapmışlar. Kopya çekmişler. Hiç şehirlere tabii, tabii isim kesinlikle. koyarken de uğraşmamışlar. Buyurun efendim. Aynen. Ne yapıyorsunuz orada Emre abi? Ben ne yapıyorum? Ee, ben endüstriye dalgıcım. Şimdi Aa konuşmuştuk siz Hatırladım ben. Siz bu şeyleri falan dalıyordunuz değil mi? Bu e, şey. Petrol platformlarına. Petrol platformlarına falan. Aynen öyle de konuşmamıştık biz size daha önce. Hiç yani. İlk defa arıyorum. Dedi. Olur mu canım? Bizim herhalde başka bir endüstriyel dalgıç o zaman başka bir endüstriyel dalgıç dinleyicimiz daha var. Ben, ben de hatırlıyorum. Da, dalmış... Siz Zemin misiniz T bizi aramadığınızda ya? Yani bilmiyorum. Yani bilmiyorum eminim ya. İlk defa çok da heyecanlı şu anda yani. <gülüyor> Heyecanlanmayın. <gülüyor> he he <gülüyor> he <gülüyor> he <gülüyor> he İlk defa aramıyorsunuz bizi. Heyecanlanmayın. Başka Türk arkadaşınız var mı Emrah Bey? Endüstriyel dalgıç başka arkadaşınız var mı bizi dinleyen? Sizin yan arkadaş yani mutlaka vardır herhalde ya. Yani endüstriyel dalgıçlar e, kahvesinde konuşuyor musunuz? <gülüyor> tabii ki tabii ki. Ya 10 yani tane yok. yoktur diye biliyorum ben sizin. yani evet, yok evet. o kadar en son arkadaşım. nereye daldınız falan diye de sorduğumuzu ben hatırlıyorum ya. <gülüyor> herhalde vurgun yedi. <gülüyor> herhalde hatırlamıyor. Hatırla... neyse şey yapmayalım. Evet biz hiç hatırlamıyoruz sizin. Yani son konuşmadan ne kadar maaş aldığınızı falan da biliyoruz. O kadar derin yok. konuşmuştuk yani. Yani o zaman şöyle, şöyle söyleyelim efendim e, siz daha ünlüsünüz bizden. Yani bizim gözümüzde hakikaten biz sizi gayet iyi tanıyoruz yani. Yapmıyor çocuklar ya. O kadar evet. olamaz yani. Gerçekten öyle. vallahi öyle Emrah Bey acı ama gerçek yani. Emrah Bey buyurun siz bir şey diyordunuz biz bütün... 12 şey, yıl diyordunuz askerlik dedi. diyordunuz devrem diyordunuz en son bir devrem dediniz. Devrem toprağın vardı dediniz askerde ne oldu? <gülüyor> Bir şey olmadı. Ben askeriyken sizin bir düngeviz e, vardı. Herkes kalksın artık diye falan. Hiç evet. çalmıyorsunuz onu. Niye çalmıyorsunuz? <gülüyor> onu. niye çalmıyorsunuz? Onu niye Gene çalmıyorsunuz? Onu niye çalmıyorsunuz? Yine akşive geçerken o eski şarkı diye atmayı unutmuştuk. Eski, sonra... eski CD'de kaldı o. O yüzden onu bak. <gülüyor> yani onu böyle, şey de, böyle de derin bir sebebi var yani Emrah Bey. Evet. Çok dikkatli olunca. Gerçekten bakalım. çok çok başarılı. Hemen. Çok güzel bir düngeviz bence ya. Böyle, yani yapma ne bileyim kakarav soru bence en güzel dün goza bir tanesi ama ne bileyim dinlemek bitirmez kısmet olmuyor. Vallahi yani. olur mu ya siz oralardan aramışsınız baktık var mı elimizde Ege bir arayalım ya bir yani arayalım yani varsa ben. varsa sizin için çalalım saçma bir şey söyledik ama <gülüyor> Hayır, varsa sizin aralık. için çalıyoruz olur mu Emre Hanım <gülüyor> tamam. evet dünya yarılarında ilk dün goz izleyici olun peki çok teşekkür ediyoruz efendim hayırlı dalmalar diyelim ne de ne dedik? Endüstriyel dalış. Aynen devam. Bereketli dalışlar be dedi demek. Bereketli, be bereketli dalış. Acele etmeyin dediniz. Acele. Acele etmeyin. Yavaş yavaş yapayım. çıkın, vurgun yemeyin. Bir dahaki konuşmamızda lütfen bizi hatırlayın. Bizi hatırlayınız, Emrah evet. Lütfen bizi hatırlayınız. <gülüyor> Daha önce bir öbür türlü olurdu galiba. Ya. Neyse, neyse. Çok teşekkürler, iyi geceler. <gülüyor> sağ, ol. <gülüyor> sağ olun, Görüşürüz teşekkürler. Hatik. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Odan sabahlar. Radyo sabahlarda Odan sabahlarda saat başladı. Radyolarının bu çıkındaki her bir kez daha günaydın diyen bu radyo oturum 98. özel gösterimiz Stoker Lanetli Kan bu akşam Armada Sinema Xium Sinemalarında saat 21'de Şanslı Radyo 30 izleyicileriyle buluşuyor herkesten önce ve biz de bu özel gösterime 4 çift davet edeceğiz bu sabahki yayınımızda dinleyicilerimiz yarışmaya hazırlansınlar. Önemli ve dinleyenlere ...ilham verecek bir yarışmamız var... ...daha doğrusu bir sohbet konumuz var bu sabah... ...evde ürettikleriniz... ...dışarıdan almak yerine evde ürettiklerinizi... ...soruyoruz sizlere... ...telefonumuz 210-30-30... ...ne Dışarıdaki dediniz tam anlaşılmadı Ege Bey... ...diyen bir Mesela, takım dinleyicilerimiz vardı... ...hazır salça almıyorum... ...salçamı kendim yapıyorum... ...ne kadar güzel... ...ama yani şeyi marketten almıyorum... ...bize köyden yolluyorlar sayılmıyor... sayılmaz kendiniz neyi evet, üretiyorsunuz... E kendi ...imkanlarınızda ürettiğiniz şeyler... Bakalım neler oluyor yani. Neler oluyor? Tabi bu Çok... sadece illa şey olmasına gerek. Giyecek, giyecek de oluyor. Giyecek de var. Giyecek de var. Başka... Yakacak, bir yakacak olmasa. Niye olur canım? Benim... Eşyalar eski eşyalar eski mı Ama ya. üretmiyorsun onu ya. Bir Hayır. yerden hala Ama abi. yakacak haline yani. Ha şöyle olur mesela evde ağaç yetiştirirsen. Onu yakacağı yani döndürülebilirsin. Maydanoz değil de mesela daha gövdeli bir şey yetiştirirsen. Evde hayvan yetiştirirsen tezek üretmiş olursun. Onu da yakacak olarak evet. kullanabilirsin. Hayvan yetiştirmezsen de üretmiş olabilirsin ama zor yani olmaz. Olaylar olaylar. Evet bakalım hemen başlayalım neler var. Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? Ben Cem Özçelik. Cem hoş geldiniz yayınımıza. Neredesiniz şu anda? Valla şu anda bu bahçenin altında üstünden geçtim alt geçtiye giriyorum kavak tarafına gidiyorum. Öfkeyim. Peki iyi yolculuklar neler bekliyor <gülüyor> bugün sizi ne maceralar var ufukta? Valla ne maceralar var ben yayıncıyım televizyon yayıncısıyım bütün yayınımız olacak ondan sonra evimize döneceğiz inşallah erken biter diyoruz. Peki efendim Anladım. de haber misiniz? ne tip yayıncılık yapıyorsunuz? Sesim. Sesçisiniz. Evet. Peki ses efendim. Zevur. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Ne üretiyorsunuz evde? Valla ben biberciyim. Nasıl Süper. biber? Biberciyim yani derken? Saksıda saksıda biber olayı. Ha baya yeşil biber. Yani yeşil biber değil ama e, şöyle hani minnacık kırmızı cin biber dediğimiz şeyler vardır ha, ya. Biber, cin acı tamam. biber tamam. Cin biber. E, bayağı da zehir gibi bir tanesini almışım. Acıyı seven diyeyim? Geçen sene aldım. Yaklaşık 10-12 santim uzunluğundaydı. Çok güzel baktım güneşini de yerine. Şimdi yaklaşık 1.5 metre yakın bir ağaca doğru gidiyor. Of. Ve kış boyunca da devamlı bir birini vermeye devam ediyor. Abi süper ya. Nerede duruyor peki Ve Cem Bey bu? Şimdi normalde yaz aylarında bu 15 derecenin altına falan inmemesi gerekiyormuş. Bir de sabah güneşini falan güzel alması lazımmış. Bunu e, balkonda tutuyordum. Fakat kış aylarında tabii üşürmüşür diye salona aldım. Güzel de gözüküyor. Çiçekleri falan çok güzel çünkü. Yiyen e yeşil. Şey. Güzel güzel. E kırmızı kırmızı biberler üstünde. Sabah güneşini oradan alıyordu. Her iki günde bir suyunu veriyordu falan. Bayağı da yerini sevdi dediğim gibi. Valla şahane. Peki şimdi... Yani bir yıl oldu. Bir yıl oldu hala devam. Aynen devam. Siz şimdi acıda yiyen bir insansınız ya. Evet. O sadece kendi ürettiğiniz size yetiyor muydu öyle pıtır pıtır toplayınca insanın şey olmuyor yetiyor. ah yazıklı olmuş yetiyor. Yetiyor. yetiyor çünkü şöyle bir şey zaten haftada en fazla 1-2 tane çiçek açıyordu Hı -hı. açıyor yani ve e, evde sadece acı yiyen birim hatta şöyle söyleyeyim öyle bir ara öyle bir duruma denk geldik ki hani biriktirebilecek hale geldim yani eş eşime dostum arkadaşıma verdim tohumlarını falan en azından hani onlar da bu kaynaktan faydalansın diye Hiçbir kaybımız, zararımız olmadan, hani, e, israfa da girmeden gayet güzel geçin. En biliyorum güzel şeyler. şey ya, arkadaşına, Aa. dostuna da verebiliyorsan ondan, of vallahi. şimdi <gülüyor> En güzel bayram hediyesi. Valla öyle. Şimdi kritik soruyu da soralım. <gülüyor> Dışarıdan aldığınız biber artık tat veriyor mu? Vermez, çünkü şöyle bir şey söyleyeyim. Hani derler ya, bir domates eski, yani bir domates kokusu vardır diye. Hı hı. Ben bu küçücük e, cin biberin kokusunun nasıl olduğunu biliyorum artık. O derece güzel bir kokusu var. Gerçekten çok enteresan bir kokusu var biberin. Ve e, işte gerek ateşte közleyip yersiniz, gerekçe zaten bit kadar yani. İki lokma bitiyor ama onun acısı, onun lezzeti hiçbir şeye benzemiyor. Peki çok Hatır teşekkürler. Biber üreticisinin feryadını... Hmm, valla hakikaten. Sahip. Bir de bir iştahlı anlattı ki canım çekti sabah <gülüyor> sabah daha bir şey yemeden. Hiç acı çekmeyi sevmem benim de... Manyak gibi oldum valla aşeriyorum ya. aşeriyorum <gülüyor> resmen. Çok sağlık. Ben de, de bir eşit. Şey. Valla getirin. Tabii canım. Yani öyle... <gülüyor> bayram hediyesi falan diye sınırlamayın. Mesela yeni yayın dönemi hediyesi olabilir. <gülüyor> ev görmesi <gülüyor> olabilir. Bebek görmeye tamam. götürülebilir. Her şey olabilir yani. Evet. Bir gün... Dükkene gelirsem e, fırsatım olursa oraya iki tane biber getir. Vallahi çok hem iyi. Hem yerken hem sonrasında sizi. <gülüyor> Çok Eyvallah. Teşekkürler efendim. Görüşmek <gülüyor> üzere. Güle güle. Hey evet, biber üreticisi. Ne güzel çiftçi. Biberi de sonradan hatırlamak hakikaten defa defa dolu. Defa dolu Yani hakikaten biber. <gülüyor> Hiç unutturmuyor Hatırlatıyor ki kendini. kendini. <gülüyor> Düdük sesi. Maalesef. İşte düdük sesi. Bir düdük düdük. Kerem Bey, model uçak ve gemilerimi kendin üretiyorum. Arabalar Çin'den geliyor demiş. <gülüyor> <gülüyor> düdük, bir düdük sesi daha. Bir düdük, sesi, bir düdük sesi. Aylak madam ne demiş? Ekmek makinesiyle yapılan ekmek e, yapmıyorum. Yoğurt makinesiyle yapılan yoğurt sayılır mı? Sayılır efendim. efendim. Sayılır efendim. Hayır. Hayır. Fırında yapacaksın. Günaydın, günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Hayır ben. Hale Hanım. Yanlış evet. anlamadık değil mi? Hale evet. Hanım hoş geldiniz. Neredesiniz şu anda? Şu anda gençlik Caddesi'ne doğru gidiyorum. Peki yürüyor musunuz? Arabada mısınız? Hayır arabadayım. Bu araç kitleriyle mi konuşuyorsunuz? Hayır hiç öyle konuşmuyorum. Hiç... Telefon kulağımda konuşuyorum. Umurumda Polis... değil Polis... dünya Polis... mı diyorsunuz? Efendim Umrumda değil dünya mı diyorsunuz? Yani demiyorum ama çok da trafik yok rahat rahat gidiyorum onun için konuşabiliyorum. Çok da Fifi diyor yani Hala <gülüyor> Hanım çok güzel. Aynen öyle. Hala Hanım ne yetiştiriyorsunuz? <gülüyor> ee, şey şimdi balkonuma reyhan ondan sonra kekik, biberiye, e, dereotu, maydanoz, nane ektim. Daha ne Benim olsun? Gittim. Ya şimdi kaç, dönüm, kaç dönüm balkonunuz <gülüyor> var? Önce oradan başlayın. Zaten balkon <gülüyor> evet. aşireti. Evet. Üç İç apartmanın mi? balkonu bunlarınmış <gülüyor> babasınınmış. Yok, yok. Balkonum çok gerçekten şahane ama şey böyle küçük küçük kutular gibi bu pencere önü, bostanı diye avuk sılık bir şey satılıyor Hı -hı. işte bu Evet. Onlardan aldım. Bir iki tane de saksiye ektim. Çok güzeller. Ama ben şey için aradım. Ne yetiştirdiğimi söylemek için değil. Gen beyin tohumlarından istiyorum, biber tohumlarından. Tohum borsası. Evet şu anda Modern tohum borsasının tohum borsasına, borsasına borsası. hoş geldiniz. Bilmiyorum nasıl sevdi edebilirim ama onu da istiyorum. Ee, yani. Biz burada aracıyız sonuçta biz de üstüne bir belli bir şey koyacağız. koyacağız. koyacağız. koyacağız. Yani. Artık artık uygunu neyse yani. Bir Hiç de şunu şey şunu da beri, yani vurgulamak lazım herhalde. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimizin Cem tohumları cin biber tohumları dediği <gülüyor> <Cim> biber tohumları. <gülüyor> Hala hanım <gülüyor> onu da belirtelim ki. Özellikle radyosunu yeni açan narkotik masasında. Özellikle <gülüyor> evet. Herkese. Yanlış bir şey anlıyorsunuz. Cim biber efendim. Bildiğimiz cim biber kırmızı. Peki çok teşekkür ederim. Hala efendim. bir de siz acı mı seviyorsunuz? Ben de nözeceğim tohumlarımı. Bir dakika hemen kapatmayın. Ya evet, bu arada Cem abi. Bey dinliyordur. Ee, evet. Tohumlarını Şöyle saçmak yapalım. isterse arar bizi. Şöyle yapalım. Hem Cem Özçeli'ye hem de Hale Hanım'a bu gece için davetiye verelim o zaman. Ve verelim. O, o, hani orada e, tohumlarını üleşsinler. Haksızlık değil. Akşam tohum sinemada tohum takısı. Yani. Çok ortada yapmayın. Gene anlatamazsınız çünkü. <Gülüyor> Cembe tohum, tohum var mı tohum isteyen tohum ihtiyacın var mı abi? Dolasın. <gülüyor> hanımlara gitsin. Ay, bence bence. Cembe de bir Ay, üstüne Cem... bir şey taksın da oradan tanısın hala. Cembe'nin durum daha zor. <gülüyor> şöyle yaparım bir tencereyi getirdim Cem Bey akşam. Tamam. Siz elinizde saksı olsun. Herhalde sinemaya saksı ile gelen çok fazla insan olmaz. Yoktur. Torban Bey'in torba elinde... <gülüyor> elinde de biber olsun. Torba elinde... olur büyük ihtimalle. Biber olmaz. Torba. Hayır. Şeyde. Hayır. Torba olmasın. Kafasına o şeylerden, biberlerden bir çelenk yapsın. Çelenk yapsın. Tamam. <gülüyor> Hem böylece polis sizi daha net fark edebilir. <gülüyor> Kimse yani. de rahatsız etmeler. Kimse... Ayıklayabilirler. Her Şeyde var. Alak masasına da şey olacak çünkü. Cem Bey gidip gidip kadınlara tohumlarını ister misin? Doğum verme isteyen Bir de Hale Hanım benim tavsiyem yalnız gidin efendim. <gülüyor> yani çevrenizdekileri şey yapmayın. Yani yanınızda bile e, rahat, rahat hala. edersiniz. Hale Hanım o zaman hala. size davetiye verdik. Akşam gidebilir misiniz? Evet evet giderim. Çok Peki yani. Cem Bey de bizi hala. dinliyorsa hala. Bu akşam Sine Maksimum'da saat 21'de Stokra davetiyesi var. Armada'da değil mi? Armada alışveriş. Cem ve almıştır. Hale Hanım evet. soyadınız neydi? Güç sever. Güç sever mi? Güç savaş. Güç savaş. Güç, güç savaş. güç savaş. savaş. Evet. Güç savaş. Güç savaş. Evet. Peki efendim. Daktil tamam. gibi bir şey yani. Kolay gelsin. İyi günler tamam. diliyorum size. Çok tamam. teşekkür ederim. Rica ederim, hoşça Twitter'dan gelen cevaplar var bir. Onlara da hızlıca bakalım mı? Bakalım tabii. Reklamdan Sinan önce... Bey demiş ki kahveyi çekirdekten alıp kendim çekiyorum demiş. Kendim çekiyorum, kavuruyorum da demiş. <gülüyor> Çok Mis gibi kokuyor. Sölen, biraz biraz ya. Yok sayılır. Pınar sayılır Hanım mı? tabii canım. Ee, Pınar Hanım evde misvakla kendi diş fırçasını üreten bir amca vardı demiş. Efendim <gülüyor> tamam, amcaların değil sizin yaptık. <gülüyor> televizyonda seyrettiğiniz şeyleri saymayın. Ben de ona bakardım. <gülüyor> Fırat Bey çocuk Kano yapan adam gördüm. Evde çocuk, çocuk yaptım Çocuk demiş yani. Fırat Bey. İnsan sayılır. Sayılır, sayılır, sayılır tabii. Sayılır yani. tabii en güzel şey. Yasal ve. Be. Hasan Bey nane kokusu ana kokusu demiş. Saksıda nane yetiştirmiş. Tebrik ediyoruz. Günaydın Vallahi efendim. Beraber. Merhaba yayınlar. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Bahadır ben. De. Bahadır Bey hoş geldiniz. Ne üretiyorsunuz evde? Ben keçap ve mayonezimi kendim Ben ketçap ve mayonezimi kendim yapıyorum. Aa, ne, güzel. ne kadar hoş. Biraz açıklar mısınız Bahadır Bey? <gülüyor> mayonez yapmayı öğrenmek gençkenden beri biri. bir merakımdı benim. Fransız mutfağına meraklı oldum zamanlar. Kendi mayonezini <gülüyor> evet. kendin yap diye kampanya vardır çocuklar. Fransız Hatırlı. mutfağında hep yumuşak lezzetleri vardır ya böyle krem, karamel, krem, brule, mayonez böyle. Bir taraftan <gülüyor> bir yolu telefonu açıp kapatıyor musunuz Bahadır Bey? Kaldırıp <gülüyor> kaldırıp kaldır, kaldır kapatıyor Bahadır. Yani. Hayır Bahadır Bey'i takip edenler var. Ne zaman bizi arasa çarp. Arada, arada arada çevirin. Herkes birden çevirsin diye böyle bir şey oluyor ya öyle oluyor. Ben duyanlar adur Bahadır rahatsız edelim diye. <gülüyor> ee, bir de mayonezde kendi istediğim aromayı katabildiğim için mesela, mesela ne? Karabiberli yapıyorum bazen. Bazen içine beryom katıp mesela tavuk lezzetinde ya da et lezzetinde yapabiliyorum. Ya bu bazen... size mi güzel geliyor yok ya etrafınızdan da övgü dolu sözler alıyor musunuz? O çok bayılıyorlar. Mesela öyle aromatik yaptığım bir mayonezli rız salatası yaptığımda kapışılıyor. <gülüyor> çıplak bedenlerine salatalarını sürerek <gülüyor> yiyorlarmış öyle bir coşku kendini kaybetmiş. yalnız Cem tohumları beni de cezbetti yalnız tohumları. yani şey, şey, Ankara'ya ya. Ankara ya tohumlarını saçacak açak görünen o evet peki. vallahi Cem Bey Cem Bey en başta şeyi de söyleme çok özel bir yerden suyu tükenmekte olan bir tohum aldım da değil mi? gittim bir yerde <gülüyor> 10, 10 santimlik bir şey aldım <gülüyor> nasıl bir meraksa acı bir meraksa cezbetti valla peki Modern sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Üreticinin dostu Modern Sabahlar devam ediyor sevgili severler 9.34 oldu saatimiz. Radyo 3'nin 98. özel gösterimi Stoker bu gece... Saat 21'de Armada Sinemaksimum sinemalarında şanslı radyo dinleyicileriyle buluşuyor herkesten önce Biz de bu sabah evde ne üretiyorsunuz dışarıdan almıyorsunuz diye soruyoruz Şu dakika kadar hep gıda sektöründen Hep gıda Üreticilerin feryatları. Ne üretecekti Telefonları... Ege, ne bekliyordun ne üretsin adam ne yapsın Ne beyim, kazak Telefonları almadan hemen hızlıca Twitter'de bakalım mı Twitter bakalım. Çağrı bir misal sucuklu yumurta demiş o yemeğe giriyor işte Ondan sonra Arzu Hanım ne demiş? Pide içi mesela üretime girer. S girer evet, ama sucuğu kendi yapıyorsa üretime sonra taşer, girer. Sonra taşeron pideci biliyorsun. Stresi evde yapıyorum demiş. Ondan sonra Irmak Hanım, Handan Hanım'ın evde yaptığı şaraplar pek meşhurdur demiş. Vay şarapçı Handan Hanım mı? Aşureci diye biliyorduk. Biz, Biz aşureci hızlı. diye biliyorduk. Meğersem aşuresindeki lezzetin şeyi ortaya çıktı. Ortaya çıktı şarapmıştı. Özgün Hanım ayran demiş ondan sonra ama iyice, şeye, ama iyice, iyice şey sağ, iyice iyice iyice savsaklamaya başladılar ama Günaydın, Günaydın. efendim. Kimle görüşüyoruz? Günaydın. Belcan. Eee nasılsınız? Belcan şey mı? İsminizi anlamadım. Belsen. Belsen. Mel, Mel, Mel, Mel Meltem, Belcan. Meltem. Meltem, Meltem düz Meltem yani. <gülüyor> Niyeyse üç birimiz e? duymamış Meltem mi çok değişik birisi <gülüyor> Ne anlama geliyor? Neredesiniz mı at şu anda? Ben şu anda ODTÜ'den geçiyorum, iş yerime gidiyorum. E, 100. yıl kapısından girdim, bir kent kapısından çıkmak Hayda. üzere. Hayda, e, e, yıllarca ODTÜ'de okudunuz. Şu ara geçide kullanma hakkına mı sahip oldunuz bu sayede? Yok, oğlum e, vakıf kolejinde okuyor. He, yani, onu bugün, bıraktınız. E, okul yok ama onu e, bırakıp iş yerine geçiyorum. He. Bugün öyle bir şey yok. Okul yoksa niye anladım, tamam. Ben de çocuğu niye <gülüyor> boş okula bırakıyorsunuz? E, ne yapayım, bırakacak yerim yok. <gülüyor> her şey, her şey... Her şey... Her şeyi anladıysak Meltem Hanım'ın güzergahı ile ilgili alabiliriz yanıtını değil mi? Ya? Çünkü 9-10 tane ya soru ben sorduk biz size. reçel yapıyorum. Yani reçel. bunu e, nasıl diyeyim hani bilmeden yapıyorum. Öyle fazlaysa bir şey. Böyle şeker koyuyorum üzerine kaynatıyorum reçel oluyor. Duramıyorsunuz galiba. Bu sefer de inanılmaz bir şekilde koca baş buluşusu şu hani kırmızı pancar var ya onu yaptım. Kendimi tebrik ediyorum. Durşusunu yap. Vallahi yaptınız, biz de tebrik ederiz. Kendi çok kendinizi tebrik eder ya. durumda kalmayın da. Biz de tebrik edin ya. Vallahi kuca baş durşusu. Ya tamam. yani keşke birileri daha tatsa da, tebrik etse çok isterim. Ya kuca baş durşusu ben çocukluğumda çok severdim. Ee, babaannem yapardı. Aynen o lezzeti yakaladım inanamıyordum kendime. Demolaçsa salatası. Kuca baş durşu dediniz lahana mı? Ne olduğunu ben Yok. anlayamadım. Pancar, pancar, pancar. Pancar var ya, kocaman. biraz daha büyük oluyor. Heh. Tamam, anladık e, Meltem Hanım. Yani şey, şimdi siz de şey de bekliyor olabilirsiniz. Bu Cem Bey'in biberleri biraz popüler oldu ya. <gülüyor> şimdi <gülüyor> biraz daha ne, eğer telefonlar <gülüyor> gelirse... ...biz de Meltem Hanım'ın o koca baştuğuşusundan istiyoruz diye... <gülüyor> İsteyebilirler, verebilirim. daha iki tane daha hani? hepsini tüketmedim. Yerli malı haftasına çevireceğiz akşam. <gülüyor> <Vallahi Bu> akşam <gülüyor> özel gösterim o <gülüyor> zaman Herkes bir şeyler Ben şey al. kendi takılarımı yapmayı seviyorum ama tabii hani o sayılır mı? Sayılır, sayılmaz olur, olur mu? Da takı üretiyorum. Takı üretiyorum. Takı tasarımı <gülüyor> bizim için çok önemli <gülüyor> konulardan bir tanesi yani. Ve ahşap boyama. İkisi çok önemli bizim için. <gülüyor> onlar üretimi biliyorum ama hani e, reçel, e, şey, turşu onlar. Kocabaş turşusu. Bu arada Koca galiba baş Meltem tuşu... Hanım siz kocabaş turşusu için yeterince övgü almadınız mı? Aileden de ya, çevrenizden. Yok aileden aldım. Aldınız mı? Ben onu hissettim. Sanki bir böyle e, tam Buruk hakkınızı vermemişler ya, gibi. Başkaları da övsün beni ne olur. Peki tebrik ediyoruz tebrik efendim. Ediyoruz. Görüşmek üzere. <gülüyor> Teşekkür ediyorum sağ olun, sağ olun. Güle güle. Biz teşekkür ederiz. Kocabaş turşusuyla Yalnız, turşuculuk dünyasına büyük katkılarından dolayı bir turşu, koca özel, 2013, bir turşu, turşu Özel 2013 Turşu Özel Ödülü'nü Bir şey söyleyeyim. Hı. Meltem Hanım'ın bir kocabaş turşusu var. Of. Oktay. Biraz birbirini övelim biraz ya. Bugüne kadar kocabaş turşusu, turşusu yedim diyenler ben ne yemişim derler. Hı. Yalnız şurada koca başlığa geçmesin çok sinirlerim bozuluyor ya. Aa Göktuğ Bey bak ne kadar güzel. Eski defterlerden kullanılmayan yapraklarından küçük not defterleri yaparım ben de. Aa demiş. ben de yapıyorum onu. Çok, Satıyor muymuş peki? Çok kalite. Günaydın evet. efendim. Cab, cab, cab, cab, cab, cab. Alo. Alo. Merhaba radyonun sus sesini kısar mısınız? O kadar da değil. Telefonun evet. değil Telefon. siz anladınız. Aa, Radyo. Evet deyip evet kapatmış da olabilir. Kısa ne olacak ki diye. Kerem Bey şaraplara talibim demiş. Ondan sonra Gizem Hanım suçu üretiyorum demiş. İçine koyduğum somon füme de ev yapımı. Aa, ne Somonları kadardır. kendi mi yetiştiriyorum? Akvaryumdan çıkarıyor <gülüyor> herhalde. Tam bir vahşet yani. Japon füme somon. <gülüyor> <gülüyor> günaydın efendim kimle görüşüyoruz? Ay, günaydın Cemile ben. Cemile hanım hoş geldiniz radyomuza. Hoş bulduk. Ben Hemen be. şarkınızla başlayalım isterseniz. 2, 3, 4. dört. Cemile mi gezdi dolar meşeli imanım. Ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne Susam sokağındaki şahsınızdan şarkısı baştan sona söyleyen söylüyor. tek kişisiniz evet. şu anda dünyada. Evet, evet evet çocukları hani uzak tutun demiştiniz <gülüyor> <Aa, gülüyor> Sizi saldılar galiba diyorum. Evet saldılar. Neyse 24 Nisan'da aradı. 23 Nisan'da aradı Cemil Hanım. Vallahi çocukları daha, daha zor olacak yani. yani. Evet evet, evet Bayram coşkusu Cemil Hanım buyurun ne yapıyorsunuz evde? Ben baba, evde aslında şöyle bir şey var. Ben e, turşulan falan yediler, soçuk yerim yakılırım. Ben de kahvaltılık bir şey yapıyorum aslında. Bir göçmen arkadaşımdan öğrenmiştim. <Gülüyor> Onların kendi diliyle lutsenitsa diye bir şey. Neydiye? Nutselitsa mı? Ha, lutsenitsa diye. Bulgaristan'da çok meşhur bir şeymiş. Böyle a, işte biberden, domatesten yapılan bir şey ama inanılmaz lezzetli bir şey. Acuka gibi bir şey mi bu? Böyle bir ya Domates rendesi falan filan. Hayır, acuka gibi bir ama acuka gibi sulu, ıslak falan yok. Ceviz falan yok onun içinde. Hı <Gülüyor> hı. Yani değişik bir lezzet. Çok güzel. Biraz yapımı çok şey külfetli bir şey. O yüzden onu böyle az Neydi? yapıyorsunuz ve Neydi? sevdiklerinizle yiyorsunuz. Ya sevdiklerimle herkes yiyor da Yastıne kere Ağustos'ta, ben yapıyorum. Tiksindiğiniz adamla da yemeyin ya o kadar emek vermiş. <gülüyor> yani şey. ne, yani sevmiyor. Herkesle yorum ne demek sevmek? Çünkü <gülüyor> ben orada herkesle demiş bulundum bir kere yiyeceğim ya, ne yapacağız? Seni tiksinen adam <gülüyor> cezası lap lap koyuyor. yemek istiyorum ben diye gelecek adam. Ona da neydi adı bunun Cemil Hanım? Lutsenitsa diye bir şey var. Lutsenitsa. lutsenitsa, lutsenitsa, lutsenitsa. Birer lutsenitsa alır mıyız? Evet, lutsenitsa. Ama çok güzel. Aciko falan hiç yanında sıfır ya. Yani. Aciko ne ya? <gülüyor> ya. Aciko. Yav <gülüyor> Faire, sen lutsenitsa derken gülüyor mu Cemil Hanım? Niye şey cevaplıyorsun? Aciko diyeceğiz. Peki. Çok teşekkürler Cemil Hanım. Görüşmek Sağ ol, üzere. Sağ afiyet olsun. Bileci istiyoruz maaleve ya yani. ne zaman? Maaleve yani istiyorsunuz. Ne yapacağız? Almadım. Size notları size gönderirim yani geçcelerim hatta. Yani diyorsun. Rüşvet, açık rüşvet teklif ediyorsun. Ver ver ver Cemil Hanım'a da ver. Kırmayın Cemil Hanım'a. Soyadınızı anıma. da alalım Cemil Hanım. Evet efendim. Soyadınızı alalım. Cemile Doğan. Cemile Doğan. Peki efendim. Bu akşam saat 21'de neredeydi? Anka Moğol? Armada, armada. Armada. armada, armada. Ar Ar practiced. Armada'daki sinema salonlar değil. Lanetli Nal Kan. Naletli Kan. Lanetli <several him> Kan. Cemile Hanım açık rüşvetinizi kabul ettik ve verdik dikkat edilseniz. Teşekkür ediyoruz. Cemile öyle Hanım bizi kazandın. çok iyi ağırladı. Kazandınız kazandınız. Tamam çok teşekkür ederim. O zaman ben radyo ararım sonra size iyi yayınlar. Tamam sağ olun. Tamam Sen, canım, sonra oylam. arayın. Tecrübeli oldu da onu. Teşekkür ederim. konusu da hemen kapandı. Herhalde Lütsen İse'yi nerede teslim edeceğini söyleyeceğim. Nerede şey yapacak falan. herhalde neyse öyle almayız herhalde değil evet, mi başka canım, bir yerde dedi. Okulda, vakıf lazım. okulunda hemen gider orada birini gönderelim ee, Bağır Hanım şöyle demiş resim yapıyorum sayılır mı demiş aa sayılır mı? efendim aa. sayılır tabii ki ve de çok güzel ben bu arada Bağır Hanım'ın resimlerini gördüm biraz erotik olmasıyla beraber gerçekten çok hoş tam yatak odasına asılacak şeyde kıvamda <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hayır, çıplak odası... kadınlar oluyor genelde çıplak kadın hiç yatak odasına asılır mı ya Salona mı asacaksın? E, Salona as bir canım yatın kullanırsın. <gülüyor> Eve gelecekler. Adel, şu resimde aklıma bir şey geldi. <gülüyor> <gülüyor> Günaydın efendim. Günaydın merhabalar. Kimle ee, görüşüyoruz? Ben. Sefa ben. Sefa bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, şu evde üretilenler konusunda e, biraz uç bir nokta var benim bir an. <gülüyor> ne kadar uç? Var, bu bu e, dahi olup da beyni az çalışanlar var ya. <gülüyor> Vallahi bizim kendimizde öyle yok ya. Onlardan benim bir arkadaşım var evde robot kol yapıp robot kol. E, kendine kola koyan bir kolu kolu vardı Robot kolu kola var. koyan kolu. Robot evet. kola kol. Aynen öyle Robot yani. Böyle... kola koy kol. Şey mi kendisi mi bu robot kol diyor? Çünkü mesela siz gelmeden önce 25 30 dakika <gülüyor> elinin üstüne oturduysan <gülüyor> <gülüyor> Mesela, bu robot kol sefa diye kendisi diyorsa ona inanmayın. İstanbul, İstanbul'dan bir firmadan böyle parçalar alıp onları birleştirip ondan sonra onun yazılımını yazıyordu. Gerçek robot kol yani. Gerçek robot kol. Anladım. O, e... Kutu kola mı koyuyor şişe kola mı? <gülüyor> şişe koyuyor. 1 <gülüyor> litrelik şişe koyuyor. 1 litrelik. 250'lik diye düşünmüştüm ben. Bayağı o zaman Biraz geniş. Böyle... Şey kol mu duruyor sadece? Bir yere mi monte etmiş Dolabı kenarına mı? Kol gibi böyle sıkıştırma e... yeri var. İki parmağınızı düşünün. Baş parmağınızla orta parmağınızı paralel tutun birbirine. Tamam Hı -hı. tuttum. Şu anda tuttum. Ben. O şekilde evet. sadece iki parmağı var. Bir litrelik kolayı sıkıştırıyordu. E, tamam Ondan... onu nasıl döndürerek açıyor ki şimdi iki parmakla... Açmıyor. Açık kolayı. Açık. Ineri. Açık kolayı. Ya o zaman nerede böyle? Ha? Bir de dolaptan da getirmiyor. Yok dolaptan. Sen getirip <gülüyor> eline verdiğin şeyi döküyor. tuttuğun bardağı döküyor. Evet. Siyah bir zemin var masada orayı görüyor. Oradan bir çelik kolayı alıyor. Yine bardağın olması gereken bir zemin var. Öyle bardağı istediğiniz yere de koyamıyorsun. Ya yani. armut piş ağzıma düş. Hayır <gülüyor> evet. senin niyetin kola mı içmek yoksa <gülüyor> robotu dövmek mi? <gülüyor> dövmek. Yani sen ne Robotu mu? <gülüyor> Rob, robot kolu da ekledik. <gülüyor> Çok teşekkür ediyoruz <ederim> Sefa abi. <gülüyor> Sağ olun, Sağ olun. Robotik, <gülüyor> robotik kola kolu. <gülüyor> ben o arkadaşın ilk amacının başka kola olmadığını, olmadığını düşünüyorum. Ben de nedense. Çok sert Evet. Başkasının ili gibi. Onu... <gülüyor> Başkasının ili zaten. Onu bari kola için kullanayım demiş de Aa, Bir kere kimya ödevinde kolonya yapmış Çağrı Bey. Ee, bir kere mi yapmış? Bir kere yapmış. Evet. O zaman 3 ton kolonya yaptım. Hala satıyoruz. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Murat Bey. Murat Bey hoş geldiniz. Neredesiniz şu anda? Hoş bulduk. Ee, size komşuayları, bir kent rehabilitasyon merkezindeyim. Peki efendim. Radyonuzun sesi açık mı Murat Bey? Dışarıdayım şu anda. Dışardasınız. Dışardasınız uzakta. Asker bir radyonun sesi açık. Anladığım kadarıyla. Yok ağaçlarının arasındayım <gülüyor> ama. <gülüyor> ne yaptınız? Üstünüz <gülüyor> Üstünüzde ne var Murat Bey? Biraz daha açıklar mısın? <gülüyor> ben bağırayım. Yok bağırmayın Murat Bey. Yok, Niye böyle gidip geliyor sesiniz de ondan Murat Bey. Çekmeyi olabilir kusura bakmayın. Buyurun estağfurullah canım. Hemen dinliyoruz sizi alalım cevabınızı. Ee, ben geçen sene e, bir tatil köyüne gittik. Oradan bir çam pozalığa çam fıstığı almıştım. Evet. Onu taksiye sapladım. Ve oradan bir fidan çıktı. Bir senedir böyle gözüm gibi bakıyorum bir yaşına basmak üzere. Evde mi? Evde. Vallahi süper yapmışsınız ya. Çam fidanınız mı var şu anda? Şu anda bir çam fidanım oldu bir yaşına basmak üzere. Gözüm gibi bakmaya Direkt çalışıyorum. Direkt kozalaktan mı çıktı? Kozalan içinde şey, bilir misiniz? Çam, çam fıstığı kozalan içinde olur ya. Evet, evet. biliyoruz Büyükleri yani şeyde de satılır marketlerde. Evet. <gülüyor> Onlardan toplamıştım yeme amaçlı bir iki tane de Ekim dedim bir tane su çıkıverdi. Yapmışız çok pahalı çünkü onlar ya. Evet ya. Yani bu onlar... yani, düşünmemiştim ama iyi fikir. Yani güzel yatırım yapmışsınız Murat <gülüyor> Bey çok teşekkür ediyoruz görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Sağ olun Zeynep. Bay ve Ayşegül Hanım çim adam demiş. Bak, Ailecek çıvı üretimine girmiştik bir ara demiş. <gülüyor> <gülüyor> Seri üretime girmiştik. Herhalde sonra bitmiş. Üç noktayla bitiyor çünkü. <gülüyor> Herhalde hepsi rahmetli olmuş. Günaydın efendim. Günaydın merhaba. Kime görüşüyoruz? Ee, bir Murat daha Murat. Murat Bey. Bir Murat daha Murat. Size ne diyelim? Büyük Murat, Küçük Murat. İkinci Murat. İkinci Murat. Murat 2 diyelim. Murat 2 diyelim. Murat 2. Evet Murat 2. Size ne dinliyoruz? Neredesiniz evet. Murat 2? Murat 2. Valla şu anda e, işe doğru gidiyorum. Arabadayım. Peki efendim. ne yetiştiriyorsunuz Murat Bey? E, e, ne yetiştiriyorum? Son iki aydır e, evimi temizleyemedim. Gayet güzel. Mikrop ve bakteri yetiştiriyorum evimde. Pislik yani. <gülüyor> Valla pis, pis, pisliğin adı da bilimsel ya. olunca çok havalı duruyor. Ama çiftlik pisliği anladığım kadarıyla. Böyle sokak pisliği Değil. E, değil ama gayet güzel yetişiyorlar. Ne yapıyorlar şu anda bilemiyorum. Gittikçe de sayıları artıyor düşünüyorum ama. Nereye kadar peki Murat Bey? Bir evet, planınız var mı? <gülüyor> evet. Bir haftaya kadar onu röketme düşünüyorum ama bir yakınlığında doğdu. Yani böyle de <gülüyor> e, samimiyetimiz oldu 2-3 aydır kendileriyle. Kendi böyle... antibiyotiğini kendin yap. Ama tabii yani evet. o mikroplardan evet. bari faydalanın. Faydalı mikrop haline getirin topluma. 2-3 yani, aydır çastalanmıyorum. Herkes kırılıyor. Ona bağlıyorum ben de. Valla etkisi vardır tabii yani. Hatta direkt ona borçlusunuz bence de. Çok ben, teşekkürler Murat Bey. Görüşmek üzere. Günler, iyi günler. Güle güle. İyi günler. Iyi günler. Şey olsun diyecektim. Reklama gireceğiz ama Saçma bir oldu. telefon daha mı alalım? Çünkü arka arkaya geliyor telefonlar. Hadi bir telefon daha alalım Hadi ya. Son, en son, Elimize son. mi yapışır Ege yani. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Özel Bey. Özel Bey hoş geldiniz. Neredesiniz şu anda? Hususi aracınızdasınız evet. o belli. Ben şanana an dolu bulverindeyim. Araç <gülüyor> Araç gittiyle konuştuğunuzu ayrıca belirtmeniz gerçekten bizim memnun çok çok sordu çünkü bu adam. Evet. Araç gittiyle mi, mi yoksa şey mi diye. Ondan şimdi her arayan dinizimiz öyle bir şey. <gülüyor> Araç gittiyle konuşuyorum. O Eskişehir yolundayım. dinliyorum. Ay ses e, ses evet. değişiyor da ondan. Evet. Biliyorum senin Özer Bey. Yoksa kimsenin cezaiyemesi umrunda değil. Becerikli bir adam mısınız Özer Bey evde? Evet. Yapar mısınız yani böyle elinizden her şey gelir mi? Evet, evet. Yoksa elinizden her şey geldiğine inanır mısınız? <gülüyor> yok gelir gerçekten. Peki ne, ne, ne yapıyorsunuz, ne üretiyorsunuz Özer Bey? Biz çim adam değil de çimin kendisini öğretiyoruz. Çimin kendisini, çim tohumu, çim tohum. Evet, çim tohumu ekip e, yoğurt kaplarına. Çim tohumu alıyor musunuz yoksa üretiyor musunuz? E, yok alıyoruz tohumunu. Hı -hı. E, i̇ki tane kedimiz var, onlar yemeyi çok seviyor. Ha, e, kedi için. E, ay canım kedi için çim, ay kıyamam <gülüyor> ya. Kalite mi alıyorsunuz peki? Kal kaliteli mi çim? Onun da kalitesi varmış çünkü. Tabii Uganda çimi evet. var en ucuzun mesela. Yok yok en ucuzundan almıyoruz. Orta çok kalite çok... bir şey alıyorsunuz değil mi? En pahalısını da almıyorsunuz. Yani tabii artık ne varsa. Zaten çok sormuyorlar hangi kaliteden istiyorsunuz değil de Kendi de kediler kedi. çok sormuyorlar. Hangi kaliteden aldın <gülüyor> Özer? Peki nasıl veriyorsunuz onu Özer Bey? Yani böyle... Şimdi kendileri yedikleri zaman toprağını falan da dağıtıyorlar genelde saklıyor. Evet. Veriyorlar. Onun için diyorum nasıl yapıyorsunuz? Onu eşim suyu üstünden bir tabakta topluyor, bu şekilde veriyor. Servis ediyorsunuz ya. <gülüyor> <gülüyor> Servis ediyoruz. <gülüyor> evet. Peki, çok evet. teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Sağ olun. Sağ olun. Görüşmek <gülüyor> üzere. Modern sabahlar. Modern sabahlar Burayı da dükkana çevirdik. 9.55 oldu saatimiz sevgili dinleyiciler bunlar veda dakikaları Veda'mızı edelim güzel güzel. Ondan sonra bu şarkıyı bir daha dinleyin isterseniz. Güzelim şarkıyı da vır vır konuşarak. Mahvek ne dersiniz? <gülüyor> çok güzel söyledim Mahvek. Dinleyelim. Dinleyelim şimdi e, kimlerin kazandığını zaten az Aşağı çok benimle sevgili dinleyiciler. Az mi? çok az az yani. söyledik <gülüyor> yani. <gülüyor> e, Şuradaki iki... kadar. Cem Özçelik Hale Güç Savaş ve Cemile Doğan davetiyelerimizi kazandılar Davetiye bu akşamki kazandı. gösterim için. Twitter'dan bize yazan... Bir de, Twitter'dan abi. mı versek acaba? Onu vermeden önce şunlara bir bakalım da. Öncelikle o güzel tabloların sahibi Bahar hocamız. Hı -hı. Onlar çıplak kadın değil, nü derseniz demiş. ya yani ama sonuçta çıplak mı çıplak. Pardon çıplak kadın değil, çıplak bayan. <gülüyor> nü bayan Hı -hı. resimleri. E, Fahit güzel sözlerin için sana teşekkür etmiştim. Ama çok güzel, hocamız. yemin ederim Evet ben. Evet hakikaten sen canlı mı gördün Instagram'da mı gördün Instagram'da gördüm Instagram'da öyleyse gerçeğini düşünmek bile istemiyorum Sare Güneş Sare Hanım e Kuru şampuanımı kendim yapıyorum demiş Kuru şampuan mı Sabun mi şey mi o Kuru şampuan ya Emre Bey'de telefonda biri varken kendi aranızda ne gülüyorsunuz demiş kendisi de telefonda değil bu arada söyleyin beraber gülelim biz de anlamıyoruz ha, dedi ki komik ha, bir şey varsa bize de söyleyin biz de gülelim Sefa Bey ile konuşurken ki gülmemizden bahsediyor <gülüyor> herhalde o komik şeyi söyleyemiyoruz maalesef <gülüyor> evet çok teşekkür ediyoruz dinleyicilerimize ne yapalım Twitter'dan, o zaman bir... Twitter'dan mı verelim, Twitter'dan yoksa... verelim hadi ver Twitter'dan o yani. kadar hay... o da bir iletişim mi? kanalı çünkü Oktay <gülüyor> sosyal medya mi? sonuçta o zaman ee, ne verelim? O zaman bir dinleyicimizi... Yayınlar çıkıp biraz sosyal medyaya gireyim. <gülüyor> o zaman... Sinan Bey e verelim mi kahveyi çekirdekten alıp kendim çekiyorum diye. Biraz yaban üretimi olsa da. <gülüyor> olsa da <gülüyor> sayılır mı evet. diye sormuş. Sayılır ya bu. Sayılır ha, şimdi, mı diye sorduğu Kahve alıp kahveden kahve üretmek de üretime girmiyor ki. Ya adam bunu kavuruyor. Döndermeye, Kavurmaz da kalmıyor. Değirmenle çekiyor. Giriyor, kahve Dönderme. alıp karabibere dönüştürüyorum dese hadi anlayacağım. Şey gibi ya çiğ et alıp onu köfteye <gülüyor> çeviriyorum. La, aynı şey değil mi? Aynı şey. Aynı Olsun şey. köfteyi dışarıdan almıyorsun ama. ama yani Sonuç olarak o da... sen o eti niye alıyorsun? Köfte yapmak için. Oktay, yani, ama yani köfte yapma şeyin Anladım. olmasa. Senin beton. iyi niyetin var. İyi Sefa Bey yani. vereceksek verelim gene. Sen Sefa Bey'e bir yükseldün anladın, <gülüyor> anladın mı <mi>? o zaman? <gülüyor> <gülüyor> e, neydi? Sinan, Sinan, Bey. Bey. Sinan Bey. Sinan Bey. Sinan Bey'e de verelim o zaman. Soyadını da alalım Sinan Bey'in o zaman. Sinan Oy. Sinan Oy. Sinan Oy. Sinan Oy mu gerçekten yoksa Henel Oy oyunu mu yapmış şeyden? O zaman Sinan Bey bizi arasın 210-30'dan. 30 belki, Tamam. Belki gerçekten belki Sinan Oy'dur belki değiliz. Ee, sevgili dinleyiciler çok teşekkürler bizimle birlikte olduğunuz için bu sabah yine. Jack. <laughs>